Damlalar Yadında mı doğduğun anlar Sen ağlardın gülerdi alem Öyle bir ömür sür ki mevtin Olsun sana hande Eller ematem Dört mısrada Ne kadar güzel bir ...hatırlatma notu sevgili dinleyiciler. Hatırlıyor musun diyor hani... Kim, ...kim hatırlar ki doğduğu anı. Ama öyle söylüyor işte şair. Yağdın mı doğduğun anlar? Sen ağlardın gülerdi alem. Hani sen doğdun diye insanlar seviniyorlardı. Sen daha biri ağlıyordun dünyaya geldin. Tabii farkındaydın. Zahmetli bir mekana geldin. Ana rahmindeyken... ...ekmek elden su gölden... ...zahmetsiz geçinip gidiyordun. Durum iyiydi de... ...dünyaya geldin artık şimdi. iş güç var. Bunun farkındaydın. Doğarken ağlamaya başladın. Ya... ''Hatırlar mısın?'' diyor. ''İşte seni karşılayanlar da bir çocuğumuz oldu.'' falan diye seviniyorlardı. ''Bak bunu unutma.'' diyor. ''Bunu tersine çevirmeyi başarmak lazım.'' diyor. ''Hayatın gayesidir bu.'' diyor. ''Öyle bir ömür sür ki mevtin olsun sana hande ellere matem.'' ''Öyle yaşa ki öldüğün zaman herkes sen gidiyorsun.'' diye ağlayacak tabii matem tutacak. ''En azından adetten bu böyledir ama sen gülerek git.'' ''Huzurlu git.'' Ağlayarak geldin, gülerek git. Sevgili dinleyiciler, bir ömrün tamamını içine alan böyle özlü nasihat, böyle güzel, hikmetli söz. Yani insan çok çok insanın çok hoşuna giriyor değil mi sevgili dinleyiciler? İnsana hatırlatıyor, kendini hatırlatıyor. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burada niye bulunuyorum? Tertemiz geldik dünyaya. Pırıl pırıl ...melek gibi, günahsız, suçsuz... ...e gireceğiz... ...bugün olmazsa yarın... ...kaçınılmaz bir şey... ...geldiğimizden daha kirli... ...gitmek... ...ayıp olmaz mı diyor... ...yani zararda olmaz mısın... ...utanmayacak mısın... ...başta açılan krediyi... ...azaltmış olarak... ...emaneti teslim ettiğin zaman... ...mahcup olmayacak mısın... ...öyle bir ömür sür ki mevtin... Olsun sana Hande, eller matem. Halk arasında sıkça söyleyiverdiğimiz, işittiğimiz, son gülen iyi güler. Asıl manası bu olmasın sevgili dinleyiciler.